Diğer kamdan herkese merhaba. Açık radyodayız 95'te. E, ortağım Ortam Damla Özler ve bir konuğumuz var. Konuğumuz Didem Evci Kiraz. Hoş geldiniz. Hoş geldin Damla. Hoş bulduk. Hoş bulduk Rao. Evet. Ee, Hocam e, Aydın Menderes, pardon, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Çevre Sağlığı Anabilim Dalı e, Başkanı, Halk Sağlığı Uzmanı. Bugün e, sıcaklar üzerine konuşacağız. Sağlık konuşacağız ve iklim krizi konuşacağız. Bu üçünü birbirine bağlayan şeyler nelerdir? Bunları konuşacağız. Damla Söz de. Hocam işi biraz sulandıracağım. Çünkü çok ciddi bir mesele konuşuyoruz ve hepimizin ilerleyen yıllarda da çok dertli olacağı bir mesele konuşuyoruz. Ama esmiyor. Ne yapacağız? <gülüyor> Harikasın Damla, sevgili Rauf. Sizlerle birlikte tekrar böyle bir programda olduğum için çok mutluyum. Esmiyor ve esmemeye devam edecek gibi bir projeksiyonu da hemen masaya yatırmak gerekiyor. Şu an bilgisayarda Aydın'ın 36 santigrat derece sıcaklık gösterdiğini söylemek isterim. E, ama hissedilen sıcaklık tabii ki hepimiz için değişiyor. Hem vücudumuzun direnç mekanizması ile ilgili hem de nem ve rüzgar şiddeti gibi diğer etkileyici faktörler de var. E, meteoroloji uyarıyor. Eyağ bahur sıcağı geliyor. Yani çöl sıcakları dediğimiz sıcaklar geliyor diyor. Bunlar dönemsel gibi gözüküyor. Ancak gündemde olan sıcak hava dalgasını tanımlamak gerekirse Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından günlük maksimum sıcaklığın ortalama maksimum değerinin 5 santigrat derece veya daha fazla arttığı ve bunun ardışık 5 veya daha fazla gün şeklinde görüldüğü bir tanım yapıyor. Bu tanım tabii ki ülkelere, bölgelere, şehirlere hatta mahallelere göre de değişebilmekte. Aslında bu tanımı şöyle özetlemek de iyi olabilir canlıların alışkın olmadığı rahatsız edici derecede sıcak ve uzun süren nemli bir hava demek daha doğru olabilir sıcak hava dalgası için i̇yi, tamam. hocam. Bu sıcak hava dalgasının geleceğini biliyoruz zaten meteoroloji de uyarılarını yapıyor aynı zamanda halk sağlığı uzmanları da uyarılarını yapıyor birkaç yıldır artan şiddette artan uzunluklarda ve e, artan sayılarda yaşanıyor bu sıcak hava dalgaları hem Avrupa'da hem Türkiye'de dünyanın dört bir yanında diyebiliriz ve pek çok ölüme de sebep oluyorlar e, sıcak hava dalgasının insan sağlığına etkileri ne oluyor ilk önce onu soralım. Sıcak hava dalgası insan sağlığını demin de söylediğim gibi insanların mevcut fiziksel, biyolojik, ruhsal ve sosyal yapısına bağlı olarak çok farklı düzeyde etkileyecek ve etkilemekte. E, halk sağlığı uzmanlığı olarak bizi ilgilendiren öne, en önemli yanı, önlenebilir nedenlerle insanları ölmesine neden olacak bir olaydan bahsediyoruz. Daha ölmemesi gereken bir yaşta ölecek insanlar, iş ve güç kaybına neden olacak, fonksiyon ve yeti yitimine yol açacak bir etkenden bahsediyoruz. Sıcak hava dalgası sonucunda e, sağlıklı, kaliteli yaşam ve iyilik hali dediğimiz olayın bozulması söz konusu. Hissedilen sıcaklık arttığında organları ve vücut sistemlerini altüst ediyor. Ve hastalıkları taşıyan, bulaştıran aracılar var. Bunlara biz vektörler diyoruz. Bu vektörlerde değişimler ortaya çıkmaya başlıyor. İşte orman yangınlarından bahsetmemiz gerekir ki şu anda da e, bu olayların e, arkasından gelen günleri yaşıyoruz. Her an olabilecek olan bir orman yangınları e, sürecinden de geçiyoruz. Gerçek riskleri tanımlamak gerekirse sıcak çarpması, sıcak krampları, vektörlerle bulaşan hastalıklarda artış, hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar var, zoonotik hastalıklar diyoruz. Bunlarda değişimler bekliyoruz. Eski tanımladığımız hastalıklardan daha farklı hastalıkları tanımlamamız gerekecek belki de. E, alerjiler, solunum hastalıkları, kalp damar, göz, burun, bu, e, kulak, boğaz hastalıklarında artış. E, bulaşıcı olmayan hastalıklar dediğimiz hastalıklar artacak. Nedir bunlar? İşte tansiyon artışı, inme dediğimiz, kalp krizi dediğimiz olaylar. Yani diğer kalp damar, e, beyin, damar hastalıkları şeker hastalıkları, böbrek yetmezliği, deri hastalıkları, göz hastalıklarında bunlarda da değişim, sıklıklarında artış ya da e, görüldüğü yaşlar ve cinsiyetler gibi sosyodemografik özelliklerde de değişimler bekliyoruz. Tabii e, sıcaklık artışıyla birlikte su kıtlığını da altını çizerek söylememiz gerekir. Su kıtlığıyla birlikte de suyla e, i̇lişkili hastalıklar, gıdayla ilişkili hastalıklar görmeye başlayacağız daha fazla oranda. Ruhsal sorunları es geçmeyelim. E, ekolojik e, keder, ekolojik yas dediğimiz kavramları tartışıyoruz şu anda. Üst üste gelen olaylardan etkilenen bir toplum var. Yaralanmalar ve ölümleri de e, tekrarlamak gerekebilir. Danlar. Belki de içinde yaşadığımız dönem e, insanlığın hiçbir sorunun tek başına konuşulamayacağını anladığı bir dönem e, diyebiliriz hocam. Iklim kriziyle beraber hep bir büyük çatı üzerinden ve onun farklı parçalarla bağlantısı üzerinden konuşuyoruz. Sıcak hava dalgalarının artması da aslında iklim krizinden bağımsız değil. İklim kriziyle ilişkisi nasıl kuruluyor ve buradan çıkış yolunu nerede bulacağız Şimdi bu ilişki tabii iki yönlü aslında. Ee, iklim değişikliğinin şiddetiyle sıcak hava dalgaları artıyor gibi bir tanımlamayı yapabiliriz. Ama bunun yanı sıra sıcak hava dalgalarının hayatımızı sürdürmemize yardımcı olan sistemleri etkisiyle iklim değişikliğini de tetikleyebiliyoruz. Basit bir örnekle açıklamak gerekirse yani evlerimizdeki klimalar, Sıcak hava dalgası uyarısı ile veya hissedilen sıcaklık artışı ile klimalara yükleniyoruz. Bu sayede de aşırı enerji kullanımına neden oluyoruz. Ve enerji üretim kaynağımız ne ise onun yarattığı kirleticiler de artıyor. Ve iklim değişikliğine olumsuz katkılarını da görebiliyoruz rahatlıkla. Son aylarda Avrupa'da sadece İspanya ve Portekiz'de 1700'den fazla kişinin sıcak hava dalgası nedeniyle öldüğü bildiriliyor. Ne yazık ki 5 santigrat derece artış demiştim demin. Bunun 11 santigrat derece gibi aşırı hava sıcaklığı artışlarıyla devam etmesi bekleniyor. E, kentler özellikle, kentlerde insan eliyle oluşturulan doğal olmayan yaşam alanları ısı adaları dediğimiz bir etkiyi de beraberinde getiriyor. Isı adası kent merkeziyle kırsal alan, doğal alanlar arasındaki sıcaklık farkının artması olarak tanımlanıyor. Tabi burada e, bir şey daha vurgulamak istiyorum, yani benim çok önemsediğim konulardan birisi güneşin ultraviyole etkisi. E, buna da vurgu yapmadan geçmeyelim. E, serinlemek için gösterilecek her çabanın da sağlıklı ve güvenli olması gerekecek bu süreçte. Ne demek istiyorum? İşte COVID pandemisine dikkat çekmek gerekir. Temiz su kullanmamız gerekir. Temiz suyla yıkanmış, pişirilmiş gıdalar tüketmek gerekebilir. Gölge yerleri arayacağız. Bunlara sahip olan şehirlerimiz olması gerekir. Ultra bu radyasyonu azaltıcı etkisi olan koruyucu kıyafetler, kremler, gözlükler ve benzeri hayatımızın artık olan bir parçası olmalı. Ve klimalar sağlık ilişkisi üzerine de yine e, bu, e, vurgu yapmakta yarar var. E, risk altındaki toplumlar damla bizim için hani önemli. E, onu da söyleyim istersen. E, Bunlar özellikle nüfusun yoğun olduğu noktalarda yaşayan insanlar, kent merkezleri, 65 yaş üstü nüfus, 5 yaş altı nüfus, 15-49 yaş kadınlar, gebeler, e, hastalığı olanlar, demin saydığımız hastalıklar, dışarıda çalışanlar, e, kritik altyapılarda çalışanlar, yani işte temizlik işçileri, çöpçüler... E, i̇tfaiyeciler, ondan sonra su arıtma tesisinde çalışanlar, enerji santrallerinde çalışanlar, sokakta yaşayanlar, iklim değişikliğinin sinyallerine dayanıklı olmayan yapılarda yaşayanlar. Yani sıcaklık, yağış, toz fırtınası, deniz seviyesinin yükselmesi gibi iklim sinyalleri var. Eğer yaşadığımız alanlar bunlara dayanıklı değilse çok büyük tehlike altında olabileceğiz. Ben. Peki hocam bir yandan neler yapılıyor üzerine de konuşmak lazım. Siz ilk önlemleri hemen sıraladınız. Fakat buna yönelik bir kamusal hareket, kalkışma ya da sivil toplumdan buna yönelik adımlar, özellikle bu kırılgan grupların korunması için alınan önlemler sistematik olarak var mı diye soralım. Siz aynı zamanda Sağlık ve İklim Değişikliği Derneği ile de berabersiniz. O yüzden de biraz alana dair bizi aydınlatabilirsiniz diye umdum. Teşekkür ederim damla. Evet şimdi tabii bu e, bahsettiğimiz şeyleri öncelikle bir e, iki başlık altında incelediğimizi söylemek isterim. Azaltın bir uyum. E, Azaltın başlığı altında işte e, çok farklı çalışmalar yapılıyor. Azaltın işte kirleticilerin oranlarının düşürülmesi. Ve küresel sıcaklığın ortalama değerinin bir buçuk derece iki derece seviyesinde tutulması için gereken her şeyin yapılması gibi e, özetleyebiliriz ama e, benim şu anda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile birlikte çalıştığım sağlık sektörü uzmanı olarak çalıştığım konu e, iklim değişikliğine uyum. E, Uyumda ikinci e, eylem aslında. E, ile başlamamız gerekiyor her şeye Danla. Ee, çok iyi bir izleme sistemimiz olması gerekir. Ee, biz iklim değişikliğinin sağlık etkileri ya da sıcak kava dalgaları gibi alt bir konuyu konuşuyoruz şu anda. Onun sağlık etkileri nelerdir söyleyebilmemiz, bunlarla ilgili önlemleri geliştirebilmemiz için önce izlememiz gerekir. Ee, bununla ilgili de sadece... Hastalıkları yani hastaneye başvuran, acile başvuran, aile hekimine başvuran hastalıkları işaretlememiz, saymamız yeterli değil artık. İklim sinyalleri ve meteorolojik verilerle beraber sağlık verilerini izlememiz gerekiyor. Bunlarla ilgili iyi bir veri tabanı, ortak veri tabanı, belediyelerle birlikte çalışacak bir veri tabanına ihtiyaç var. Ve açık paylaşımcı bir veri tabanı olması gerekiyor. Bir de erken uyarı. Yani her zaman söylediğim şeyi söyleyeceğim. Şimdi hemen dün çok geç kaldık. Yarın içinde çok hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Erken uyarı sistemlerini geliştirmeliyiz. Burada tabii her kurum, ilgili kurumlar buna cevap olarak şunu söyleyebilirler. Erken uyarı sistemlerimiz var. Evet böyle parça parça erken uyarı sistemlerimiz mevcut. Meteoroloji Genel Müdürlüğüne çok teşekkür ediyorum. Çok güzel uyarı sistemleri de geliştirdi. Fakat bizim bahsettiğimiz halk sağlığı erken uyarı sistemleri. Yani şimdi demin dedim ya ben cep telefonumda ya da bilgisayarımda dereceyi görüyorum, meteorolojinin uyarısını görüyorum ama bana bulunduğum şehirden hiçbir şekilde şöyle bir uyarı gelmiyor. Evet şu anda sıcak hava dalgası nedeniyle siz 65 yaşın üzerindesiniz. Siz 5 yaş altı çocuğa sahip bir ailesiniz. Lütfen şunları şunları yapınız. Eğer bu imkanlarınız yoksa bize başvurunuz gibi bir uyarıyı almıyoruz. Buna çok hızlı ihtiyacımız var. Hızlı yanıt verebilecek toplumlar gerekiyor. Farkındalık arttırmalıyız, eğitim yapmalıyız. Olayları iyi yönetmeliyiz olay anını. Olay anını iyi yönetemezsek sonuçta afetler oluşuyor ve orası afet yönetimine giriyor. İklim değişikliği, iklim krizi diyoruz ama aslında afetten bahsetmiyoruz. Bir yaşamın parçasından bahsediyoruz. Olay bittikten sonra da sağlıklı ve güvenli, sürdürülebilir bir hayata devam etmeliyiz. Bunun için de B planlarına ihtiyaç var. Burada can alıcı nokta, disiplinler arası, sektörler arası, mahalleler arası çalışmalar yapabilmek, dayanışma, birlikte çalışma, insan gücünü geliştirme, bir de tabii Damla eğer bu söylediklerimizin bir parası, yoksa yani bütçesi ayrılmamışsa bunların hepsi hayal yani bunlar sadece teorik raporlar içerisinde kalır. Kamu harcamalarını izleme platformuyla konuşurken de özellikle iklim krizi uyum ve azaltımla ilgili harcamaları takip ettiklerini ve orada henüz çok umutlanmamızı gerektirecek işaretler görülmediğini e, söylüyorlardı. Şimdi benzer bir şekilde sizden de aynı şeyi duyuyoruz fakat bir yandan da İklim krizi bugün burada ve sürecek hayatımızın bir parçası olacak. Rauf sen bir şey söylemek istiyorsun sanırım. Evet e, hocam çok doğru bir yere doğru yönelttiniz oradan gidelim istedim. Şimdi bize bazı bilgiler veriyor meteoroloji ama bilginin veriliyor olması aslında yetmiyor. O bilginin işe yarar hale getirilmesi yani bizim için bir uyarıya dönüştürülmesi lazım. İşte nem oranı dediğiniz veya havadaki partikül oranı dediğiniz şey. Aslımlı bir aslımda için, yaşlı bir insan için, küçük bir çocuk için, hamile bir kadın için falan farklı sonuçlar doğuran şeyler. Biz bunları görüyoruz aslında raporlarda ama bunlar ne manaya geliyor ve buna karşı ne yapmamız gerekiyor? Bunların uyarıları yok. Bunlara ihtiyacımız var galiba biraz da değil mi? Ondan söz ettiğimiz az oluyor çünkü. Evet çok doğru söyledin Rauf. Biz tabii... Şimdi o, o noktada öncelikle şunu söyleyeyim: Bir toplumun e, sağlık okuryazarlığı düzeyini ya da e, işte iklim okuryazarlığı düzeyini de göz önünde bulundurmak lazım. Nasıl bir topluma hitap edeceğiz, e, nasıl bir toplumu erken uyaracağız, onu çok iyi bilmek gerekiyor. Öncelikle e, çok farklı uyarı sistemleri çalışmakta yarar olacak ve. Her şey bir arada belirtmek gerekecek çünkü kümülatif etki dediğimiz birbirine etkileyen olaylar var. E i̇şte sadece sıcaklığı belirtmek yeterli değil. E bulunduğunuz bölgede sıcaklık ve nem birleşerek şu etkiyi yaratabilmektedir. Kalp hastasıysanız şöyle bir yöntem, solunum hastalığınız varsa şöyle bir yöntem diye. Bunları çok spesifik belirtmek gerekiyor. Bunun içinde e, sağlık bilgi sistemlerimiz çok gelişmiş durumda. Altyapımız harika. Çok şey topluyoruz. Bunları okunabilir ve anlaşılabilir hale getireceğiz. Artı sadece sağlıkçıların bunu konuşması yeterli değil. Şu anda iklim değişikliği ile ilgili birimler, Belediyelerin içerisinde kuruldu iklim değişikliği ve sıfır atık daire başkanlıkları, şube müdürlükleri şeklinde. Onlar koordine edecekler ilde artık iklim değişikliği ile ilgili çalışmaları. Bu nedenle de sağlığı anlayabilecek yerel yönetimdeki bu insan gücünü de geliştirmek gerekiyor. Bu çerçevede biz bir ülkede yani Türkiye için yaptık bu çalışmayı Türkiye'de yerel düzeyde iklim değişikliği eylem planı ya da herhangi bir program geliştirmek isterseniz bunun içerisine insan sağlığını nasıl adapte etmelisiniz konusunda bir kılavuz yayınladık ee, ve eğitimler vermeye çalışıyoruz demin damlamda söylediği gibi Sağlık ve Iklim Değişikliği Derneği ile birlikte bu eğitimleri yaygınlaştırmak istiyoruz. E, bu arada da e, Kasım ayında 28-29-30 Kasım'da Sağlık ve İklim Değişikliği Kongresinin ikincisini gerçekleştiriyoruz. Sizleri de orada görmek isteriz. E, bu kongrede de e, daha farklı bir şekilde burada tartıştığımız konuları bilim insanları, akademik camia, e, bürokratik camia ve e, yabancı ortaklarımızla birlikte tartışacağız. Hocam hazır iklim eylem planlarından bahsetmişken e, iklim eylem planı hazırlayan birkaç tane örnek belediyemiz var. E, bu eylem planlarında bugüne kadar insan sağlığı e, entegre olabildi mi? Böyle bir örnek var mı önümüzde yoksa var olan iklim eylem planlarında da bu alanı biraz göz ardı ediyor muyuz? Evet şu anda yani e, sağlık diye bir bölüm eylem planlarında yer almıyor. Ama eylem planları tabii ki genel anlamda şöyle bakıyor olaylara. Diyor ki eğer biz e, şehrimizin, yöremizin, bölgemizin iklim değişikliğiyle ilgili çabalarını çok iyi yaparsak insan sağlığı da düzelecektir. Ama baştan beri anlatmaya çalıştığım gibi bir birlikte yürümesi gereken bir şey. Yani her şey düzeldiğinde insan sağlığı düzelmeyecek. İnsan sağlığını korumak için her şeyi yapmamız gerekiyor. Merkezi insan sağlığını koyup eylem planlarını onun üzerine örmemiz gerekiyor aslında. Burada bir şey var, eksiklik var. Biz işte özellikle de sağlıklı kentler projesini yürüten Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'ne üye belediyelerle çalışmak istedik bu kılavuz çalışmasında. Çünkü onlara biz sağlığın ne olduğunu anlattık. Yani şehir sağlığını da biliyorlar, insan sağlığı kavramlarını da biliyorlar. Onlarla birlikte hazırladığımız bir kılavuz olduğu için daha spesifik olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonraki çalışmalarda sanırım sağlık boyutu da ele alınmaya başlayacak Damla. Bundan önceki çalışmalarla ilgili e, biraz spekülasyon yapacağım. Elimde bir araştırma yok ama şöyle bir duygudan şunu söylemek mümkün mü acaba? İklim değişikliğini konuşurken, hele ki büyük politikalar e, üzerinde konuşurken, insanlığın biraz kafasını kuma gömme eğilimi var gibi. Yani biz evet bunu durdurabileceğiz o zaman şunları yapacağız ve hep azaltım üzerine daha çok konuşuyoruz. Oysa ki iklim değişikliğini artık durduramayacağımızı, bu krize uyum sağlamamız gereken kısmını hep bir kenara atarmış gibiyiz. Böyle bir eğilim görüyor musunuz bu alanda çalışan herkeste biz de dahil olmak üzere? Çok çok haklısın. Bundan mudurayım. her yerde söylemeye çalışıyorum. Şimdi azaltıma yöneliyoruz. Çünkü e, sanki kirleticileri azalttığımızda bir şeyleri durdurabilecekmişiz gibi düşünüyoruz. E, i̇şte bu yeşil mutabakat e, da verilen taahhütler ve benzeri onların uyumlaştırma süreçleri var. Ön plana çıkıyor. Sektörlerin özellikle e, yaklaşımları öncelikle bu yeşil mutabakatın hayata geçirilmesi yönünde. Ama e, tek başına bir eylem değil bu. İkiz eylem diyoruz biz artık. Azaltım ve uyum. Yani ve ile birlikte gitmesi gerekiyor. Beraber gitmesi gerekiyor. Ve uyumda çok geç kaldık. Geç kaldığımız için uyumda daha da hızlanmamız gerekiyor. Fakat uyum soyut bir kavramdan da. Uyumu anlatmak o kadar zor ki. Yani şöyle diyenler bile var. E, ya artık biz her şeyi kabulleneceğiz. Bu uyum mu oluyor? Hayır bu uyum değil. Her şeyi kabullenmeyeceğiz tabii ki. Ama yaşamımızdaki bir parçayı değiştirip yeni normalimiz şeklinde yaşamımıza devam etmemiz uyum oluyor. Evet. Evet, yani üstelik mesela fosil yakıtlardan kurtulmak, onlardan vazgeçmek de bir uyum. <gülüyor> yeni evet. yeni iklim düzenine uymanın bir yolu da bu bir yanda. O alışkanlığı ee, elde etmek, onu savunmak aslında bir uyum. Evet, hocam programın sonuna geldik bu arada. Ee, ha, nasıl geçtiğini anlamadım harika. <gülüyor> evet, bir, 25 dakikalık programımız bitti. Ee, çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Bugün Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Çevre Sağlığı Ana Bilim dalından Didem Evci Kiraz, Profesör Doktor Didem Evci Kiraz bizimle birlikteydi. Ee, i̇klim, sıcaklık ve insan sağlığı üzerine konuştuk. Çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Hoşçakalın. Hoşçakal hoşça Hoşçakalın. Hoşça